Muhterem efendim, günümüzde dini konularda dinin ruhuna uygun olmayan yorumlar yapılıyor. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? 1400 seneden beri Selefi salim bunu kimse anlamamış. Hatta İmam-ı Rabbana mektubatında diyor, bir kutuptur İmam-ı Rabbana Ben de takıldım bir zaman İbn-i o şeyine, muhabizetiydi silme meselesine ama fakat mes mevzunda olduğu gibi yani, ruhsatı kullanmamak, kendi kendime kullanmak istemiyor, ruhsat ona. inanıyorum ben mes ve mes'u adal diyor Ebu Hanif'i sokmuş. <gülüyor> Fakat bu ruhsatı kullanmayayım diyorum. Ama bazen diyorum ki, şimdi ümmete bu tesir için yapılmış, ben kullanmasam benim davranışlarım çevreye de aks o. Öncesine rağmen kullanıyorum. yani Bir gün giyiyorum mesela bir ayağıma mesela giyip mes veriyorum. Ne meşru kılınmışsa onu yapma mecburiyetindesin yani. Senin kafana göre değil bu mesela. Şimdi imam muhabiset değil mevzuunda o kafamı karıştırdı, sütü durun mensurun sonunu almış orada. Zayıf zayıf bir sürü rivayet. Niye İmam Süyültü öyle yaptı? Onu bilmem yani. Orada bir sağlam da bağlayabiliriz o meseleyi. Böyle içime bir kurt düştü. Fakat ben inadına hep namazda okudum onları. Hep okudum inadına. Dedim Selefi Salih'in bunda icma ettiğine göre burada bana o mevzuda aksine hareket etmek düşmez. O temerrüh sayılır. Sonra mektuba okurken gördüm. Umam Rabbana Hazretleri diyorsun. Ben mavzateyim mevzununda tereddüte düştüm. Uzun zaman okumadım namazda onları dua diye. Sonra bana inşaf etti ki onlar Kur'an'dır. Sonra okumaya başladım. Ya İmam dedim ben hiç bırakmadım onları. Sonra Gazali gibi müstesna dimalar, filozoflar yani i̇bn Sina gibi filozoflar bunlar. O Kur'an öyle. Tefik olarak kabul etmişlerdi yani bunların hepsi. Yani Kur'an'ın haşte dair ayetlerini yorumunda farabının farklı mütalasısı var. Fakat Kur'an'ın o şeklinde farklı mütalasısı yok. Böyle şimdi insanların fantaziyeye kapılmaları, yani onların bir evet. zafıdır. Yani yeni bir şey söyleme, alimiz söylemediği bir şeyi söyleme, yeni bir şey ortaya atma. Insanların zaaflarıdır, boşluklarıdır bunlar. Aşağılık duygusu vardır, ya basit bir aileden gelmiştir, ya fikrinde şüphesi vardır kendisinin, ya şeklinde, bu şeklini beğenmiyordur, ya aşağı bir tabakadan gelmiştir, kas sistemine kendini sokmuş, orada böyle tırnaktan yaratıldığı kanaati vardır. Kendini ifade etme lüzumunu duymaktadır bunlar. Bu bir yani. Fakat Kur'an'ı mojizül beyanı fantezilerine alet etmemeli insan. Başka şeyle kendini ifade etmeli. Demek ki hukuk sisteminde şu arıza şöyle desin bana. Ekonomide şu şöyledir desin bana. Devlet idaresinde şu şöyledir desin bana. Yani fantezi yapacaksa illa kendini ifade edecekse, aşağılık duygusunun yürütüsüyle bir şeyler söyleyecekse, Allah'ın kelamına ilişmese beddua ederim ben. El kursun kurusun diyebilirim, dili kurusun diyebilirim. Ama onun yerine Cenab-ı Hak kalplerine hidayet nasip eylesin. Aklına öyle bir şey gelince, benim aklıma uğurda o münasebeti kavramadığım bir yere bir şey gelince, Ya Rabbi bana kelamın en gücünü bütün ihtişamıyla göster. Ben ona ram ile diye dua ederim. <Gülüyor> bana öyle bir inandır ki onu, aklın köşesinden böyle zerre kadar bir vehim geçmesin. Bana düşen şey odur. Kul nerede? Allah'ın kelamını kendine mahsus, keyfiye değil, anlamak, kavramı nerede? Allah'ı dair et eylesin. Allah'ı dair et fantezi, fantezi yapıyorlar. Kendilerini ifade lüzumunu duyuyorlar, hissediyorlar. Bu bir boşluktan gelir, bir zaaftan kaynaklanır. Ya Allah karşısında aciziz, zayıfız, muhtacız, fakiriz, bunu kabullenseniz ya, Allah bizi mükemmel da. Her şeyi anlama mükemmeliyetinde yaratmamış, her şeyi aklı verme yaratmamış. İşte görüyorsunuz, üstünüzde bizim peygamber her gün müştehidi atalım, cedidi atalım, evliyayı atalım, nasfiyayı atalım, atalım yani hepsini atalım. Aşa ve kella yani eski malzeme gibi atalım. Allah Emrinin bize ulaştırması için araya peygamberleri koymuş. Peygamberle kendi arasına meleği koymuş. Ne demek ki bir farklılık var yani. Sonra o Cebrail geliyor test ediyor. i hadisi bu mukabele var. Allah Resulü ile mukabele ediyor. İltihar senesinde iki defa mukabele oluyor. O kadar çok kaline var ki. Allah'ın Allah'ın var Sadece Enbiya-i saygısızlık yapmamak için böyle bir gerçeği daha temkin ifade ederiz. وَكُبْلُ عَيْنَ اَتَى رُسُلٌ كِرَامِ بِهِمْ Yani evvelu nuri gibi hadis-şerifler kalemle iftifat evveli kalem diyor. Yani yaklaşımıyla orta savaşçıların yaklaşımıyla Tayyip Neler Hakkati Ahmediye Üstadın yaklaşımıyla kainata bir ağaç nazarıyla bakılırsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağacın çekirdeğidir diyor. İşte bir şeceri nazarıyla diyor bakılırsa. Sonra bir kitap bakılırsa o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir, diyor. Bir yönüyle. Bir çekirdekten kocaman bir kainat kalk etmek Cenab-ı Hak hıdretine Ve öyle yapıyor hep. Eşyayı sürekli öyle istinsa etmek suretiyle gösteriyor bize onu. Bu açıdan ilk defa yarattığı çekirdek Efendim sallallahu aleyhi ve sellem olabilir. Ama Diğerlerinin onun yanında kıymetleri, bu haddinden fazla tenzile zaten kendisi de razı olmamış. اَسْلَا وَلَتَكُمْ كَسَاهِبِ الْهُوْتِ اِذْنَادَ وَهُو مَكْهُبُونَ Ayeti nazim olduktan sonra ihtimal, ihtimal sahibiden bazıları belki akıllarına gelmiş olabilir ki Yunus bin Medda acaba ne yaptı ki Efendimiz'e senin Yunus bin Metta gibi olma deniyor. Onun için hemen tadil buyuruyor. Ve niye Yunus bin Medda'ya tercih etmeyin diyor. Yani onun bir hususiyeti var. Ve ki hususiyeti itibariyle O La İlahe İllântı Subhaneke Müküntü bin Azalim'in demesi mi? Onun yine zayıf rivayetlerde La İlahe İllântı Subhaneke Müküntü bin Azalim'in deyince Sesi melekut aleminde duyuluyor. Melekler bu yanık ses kimin ya Rabbi diyorlar. O Yunus bin Medda'nın. Seni tazimle anan zatın mı? Falan. Demek ki farklı bir tazimle anan zatlı olma durumu var bunun. Şimdi orada tercih etmeyin diyor. Ceza bir sahabi ile bir Yahudi arasında münakaşa da Hz. Musa üstünde, Efendimiz üstünde diyor. Münakaşasında yani sahabi Hz. Evvekir olma ihtimali de var. Bir tokat buluyor Yahudiye. O zaman da beni Musa İmran'a tercih etmeyin diyor. Ve sebebini de yani haşrı neşru olduğumuz zaman haşrın kavai edine tutunmuş olarak onu göreceğim. Bu yediği yaşadığı saika turdaki saika olduğundan dolayı mı saika yaşamadı yoksa önce mi oldu falan diyor. Evet Bunları üstadın ortaya koyduğu ölçü içinde mercu, racihe, özel var hususlar direcü edebilir aile yani o, o mesele olabilir. Yani sahabe-i kiram mutlak fazilette onlara yetişilemez. Ama bazen ümmet Muhammed için öyle alimler gelmiştir, öyle derin insanlar sahabenin pek çoğundan hususi fazilette ileri olabilir. Daha derin olabilir. Yani peygamber bir peygamberliği, vazifesini eda etmesi, müslümanını eda etmesi, Sonra gittikten sonra eser öykeler fail sıranca o yolda yapılan sevapların bir mislinin de onun defter hasanatına kaydolması ciheti var. Biz ezanda her zaman şey dua ediyoruz ve bakam Mahmudeleyi vate imlekatul filmiyat diyoruz yani her zaman efendimize dua ediyor. Bakam Mahmudi iraz duyulması dileğinde bulunuyoruz her zaman defterin hasenat hanesine kaydedilecek şeyler var. Ve bunlar her zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hasenat halisine kaydediliyor. Dolayısıyla Efendimiz öyle bir es-sıvabükel fail ki imkitağsız es-sıvabükel fail. Zaman, ahir zaman olmuş, Zuhur eden fitnedir, alamettir. Fakat ona rağmen hala şu bir buçuk milyar insanın Müslüman dünyasının bin milyarı doğru ibadet yapıyor, doğru ezan okuyor, doğru kâmet okuyor ve Allah Resuluna her zaman biatlarını yeniliyor, ona dua ediyor. Makâm-ı Mahmud'a yükselmesi bireyinde bulunuyorlar. İşte bu da faîhlet sebebi sâhîlâ Efendimiz aslında i̇smi Azam'ın mazhar Zaten i̇smi Azam'ın mazhabı olmayan i̇smi Azam'ın masarı olacak veya her ismin azam mertebesinin tecellisi olan şeye muhatap olamaz, onu kavrayamaz. Mutlaka kendi mayesinde de onun olması lazım. Donanımı ona göre olması lazım. Yani evrensel bir peygamber, alem şumur bir peygamber. Bu şu demektir yani bövet ağacına ait bütün hususiyetleri yani ne tür Peygamber olursa olsun, hangi manayı, hangi hakikati, hangi gerçeği, hangi ismi hususiyeti temsil ederse etsin, bunların hepsinin bir numunesi bir esintisi, şöyle böyle bir şemmesi Efendimiz'de vardır. Bakam-ı Cem'in sahibi olması itibariyle vardır. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlarda tecelli eden, Birinde bir isim azam derecede tecelli etmiştir, öbüründe öbür isim azam derecede tecelli etmiştir, öbüründe öbür isim azam derecede tecelli etmiştir. Efendimiz de sallallahu sellem, ona nazulan Kur'an-ı Kerim'de, onun donanımına göre her isim azam derecede tecelli etmiştir. Bir hususiyet, rahmetenil âleyh'in olması onu gösteriyor.